bidatlarıdır evet. bazılarının dediklerine göre cuma günü ya da cuma gece ölen bir kimsenin sadece tek bir saat kabir azabı göreceğini söylerler ki bu da bir bidattır bunu Allah'tan başka kimse ne yapmaz bilmez ölü yıkarken yapılan bidatlara gelince tası direkt elden ele vermeme yere koyma işte ne oluyorsa ne geçiyorsa. Yine ölünün yıkandığı yerde ölümünden itibaren 3 gün sureyle bir ekmek ve bir testi su koymak. Bu şialardan maalesef geçmiştir. Sofiler bunu yaparlar. Onlardan gören köylerde bunu çok görürsünüz. Ölünün yıkandığı yerde güneşin batımından doğumuna kadar 3 gece sureyle çıralar ya da kandiller yakmak. Bazen 7 gün yakanlar da vardır. İşte 7'si, 40'sı 52'si dedikleri günlerdir. İşte eti kemiğinden ayrılıyor. Eve geliyor gidiyor şöyle oluyor böyle oluyor falan bunların hiçbirinin aslı astarı yoktur. Evet. Ölüyü yıkayan kişinin ölünü yıka, ölüyü yıkarken her bir omuzu sırasında belli bir zikir söylemesi haramdır ve bidandır. Evet. Yine ölmüş kadının saçlarını göğüsleri üzerine arkasından sarkıtmak da haramdır bunların hepsi kefenin içinde ne yapması olması gerekir. Evet kardeşlerim, kefen ve cenazeyi kefenleme ve cenazeyi kabre götürürken yapılan bidatlardan bazılarını sayalım. Kefen üzerine bir dua yazıp koyma. Bunu sofiler ve şialar çok yapar. İşte bu onun içinde olursa melekler hesap sormaz. Onun şifresiymiş. Şimdi hmm. Veyahut işte onu koruyan bir zırh gibi. Bu çok yapılır. Ne yazarsan yaz. Emrolunan görevliler neyse onu ne yapacaktır? Yapacaktır. Ama bu yazının hiçbir şeye faydası yoktur. Cenazenin süslenmesi haramdır ve bir bidattır. E, cenaze önünde bir takım bayrakların taşınması, resimlerin taşınması bunlar nedir? Bidattır ve haramdır. Tabutun üzerine sarık konulması, fes Gelinlik tacı gördüğüm için söylüyor. Ölenin kişiliğine dalalet eden bazı emarelerin konması bunların hepsi nedir? Bidattır ve haramdır. Çelenklerin, ölülerin fotoğraflarının böyle çakılması falan bunlar nedir? Haramdır. Cenazenin çıktığı sırada eşiğinin yanında bir hayvan kurban etmek bunlar nedir? Haramdır. Şialarda ve sofilerde bu vardır. Eğer bir evden cenaze çıkmışsa çıkarken bunu eşiğinde bir kuzu keserse o evden bir daha ölü kolay kolay çıkmayacağını eğer bunu yapmazsa 3 gün içinde bu evden bir cenaze daha çıkacağı inancı vardır. Yani adamlar kuzu yemek için ne kadar bahaneler var. Şimdi cenaze üzerine şeyler, senaryolar koyuyorlar. Yani düşün. Evet, ee, bazıları eğer cenaze sahibi salihse çok hafif, günahkarsa çok ağır olacağını söylemiş. Bunu Allah bilir, kabrin veya tabutun hafifliği veya ağırlığını ne yapamaz, biz bilemeyiz. Bazı şeytani de bunu yapabilir, olabilir. Evet, yine cenazeyi ağır ağır götürmek bidattır. Ee, naaş etrafında kalabalık yapmak bidattır. Cenazeye yakınlaşmaktan uzak durmak bidattır. Evet. Yine cenaze götürülürken Esma-i okumak, feryatlar etmek, tekbirler getirmek bidattır ve haramdır. Ee, birisi öldüğünde tipi yağıyordu. İşte çok çabuk öldün, erken öldün dedikleri birisi vardı. Böyle kurt yüzlü bir adam vardı. Ben ta bak kayaçta oturuyorum ta unusta onların tekbir seslerini ben kayaçta duydum. Bunlar bidattir ve haramdır. Biz tekbir getirsek orada herhalde neler olur ama bir gavur öldüğünde tekbir getiriyorlar ki ben müslüman değilim dediği halde adam tekbir sesleri ta nerelerden duyuldu. Evet. Yine birinin kalbini yandan geçerken El-Fatiha lafzını söyleme ve ona Fatiha okumak bidattır ve haramdır. Çünkü Kur'an diriye inmiştir, ölüye değil. Cenazeyi gören kimsenin beni çözülüp giden kalabalık arasında kılmayan Allah'a hamdolsun demesi de bidattır ve haramdır. Yani elhamdülillah ki ben sağım, o öldü manasında. Bunlar haramdır. Ölünün arkasından buhurdanlık taşıma, cenazeyi yatırların çevresinde dolaştırma ki siz pek görmüyorsunuz. Cenazeler Hacı Bayram'ın orayı şöyle bir turlandırılır. Bir nurlandırılır. Ondan sonra götürülür. Bunların hepsi nedir? Haramdır. Bunları saymak bitmiyor. Top arabasında taşımak haramdır. Ha kendi dinine göre ise sorun değil ama bizim dinimizde ise bu bidattır ve haramdır. Evet. Cenaze namazıyla alakalı birkaç bidatı sayacak olursak Fatiha suresini okumamak bidattır. Cenaze namazında selam vermemek nedir? Bidattır. Ve cenaze namazından sonra nasıl bilirdiniz? Hakkınızı bu mümine helal ediyor musunuz gibi sözler nedir? Bidattır. Bu şekilde bunlar ne yapılmaz? Sorulmaz. Ama sorulması gereken bunun borcu var mıdır? Vardır deniyorsa bir Müslüman ben kefilim veya borcunu ödeyecek birisi yapar? Çıkar. Ben bunu ödeyeceğim de bunlar ne yapılır? Yapılabilir. Tamam. Ama tanıyıp tanımadığım bir adama bu nasıl bilirdiniz? Söylebilirdik. Kömün gibi ifadeler bidattır. Defin ve ondan sonraki bidatlara bakacak olursak kardeşlerim. Cenaze kabristana varıp defnedilmeden önce öküzün kesilmesi ve etinin hazır bulunanlara dağıtılması bu bidattır. Bu genelde doğu bloklarında bunu görürsünüz. Adam ölür yanındakileri de öldürür. 40 gün 40 gece Oraya bir şey götürürler. Kıldırgaşlar. Orada ne diyorlar? İmam mı diyorlar hocamın? Onlar kırk gün Yasinler okurlar. Hatimler indirirler. Sürekli ne yaparlar? Yemekler. Orada öyle adetler vardır. Allah'a hamdolsun ki buralarda öyle bir bidatlar yok. Yani bir evden bir cenaze çıkacak diye adamlar aklı çıkar hale. Geliyorlar. Bir öküz kesiyorlar. Cenaze evden çıkış sırasında kesilen hayvanın kanının Ölenin kabrine konması bidattır ve haramdır. Ölünün deftinden önce tabudun etrafında zikir yapılması bunlar nedir? Bidattır ve haramdır. Evet, ölünün baş ucunda fatiha'yı ayakları tarafında Bakara suresinin ilk ayetlerini okumak nedir? Bidattır. Talkın verenlere bakın, baş ucunda fatiha ayak ucuna giderler, Bakara'nın başındaki beş ayeti okurlar. Sonra bir şeyler bir şeyler derler, giderler. Böyle dinimizde hiçbir şey yoktur. Ölünün üzerine toprak yığılmaya başladığında Kur'an okumaya başlamak haramdır. Ölüye telkin verilmesi haramdır. Kadın diye iki tarafına taş dikmek baş taraflarına haramdır. Bir tanesi dikmek yeterlidir. Ölünün defnedilmesinden hemen sonra kabrin başında mersiyeler işte maniler okumak nedir? Haramdır. Ölünün defnetilmesinden sonra türbe gibi bir şeyler yapma, onun yerini bayram yerine çevirmek nedir? Haramdır. Allah rahmet etsin. Vehbi amca vefat ettiğinde Havun babası şimdi ameliyata girmeden önce konuştuk. Kalp ameliyatı oldu. Şimdi ölürsen ne yapacağız dedim biliyor musun? Ya Seyyid Efendi şimdi diyor Kur'an okumak diyor, haram mı diyor. Dedim haram. Ya, haram maram diyor ya. başında okunsa olmaz mı ya? <gülüyor> olmaz dedi. Ya ha okunsa dedi. Şimdi Aksaray'da babası Allah rahmet etsin çok sevilen birisi. Çok çalışmış, çok büyük bir cami yaptırmış. Gittik. Cenaze namazını abisiyle falan beraber yıkadık. Şimdi kabristana gittik. Şimdi belediye başkanı, önde gelenler falan babasını çok iyi tanıyor, çok seviyorlar. Ulan bir baktık, kamyonla sandalyeler dizildi kabristana. Dedim herhalde buranın adeti. Bir baktım, hafızlar da ön tarafa dizildi. Abi sigil bana baktı şimdi. Ne yapalım tipinde. Şimdi Vehbi amcanın şeyi geldi. <gülüyor> Ya Hüseyin Efendi diyor, bir dağsa bir daha dedi. Ben dedim ki çocuklara dokanmayın Çünkü engelleyecek bir vaziyetimiz yoktu. Kabre kendimiz koyduk, kendimiz şey yaptık ama gönül ister ki o kabre, o cenazeyi kendimiz kıldırıp kendimiz defnedecek gücümüz olsaydı çünkü bir insanın sadece annesi babası yok biliyorsunuz. Çocukları yok. Birçok tanıdıkları var de kısır yapıldığında genişlemediğinde o cenazene dahi sahip çıkacak halde ne yapamıyorsun? Ulanmıyorsun. O zaman sadece ne yapıyorsun? Yapabildiğini yapıyorsun. Yapamadığını bırakıyorsun. Adamın başında Kur'an'ı okudular ve dediği oldu yani neticede. Allah kendisine rahmet etsin. Ama kabirde Kur'an ne yapılmaz? Okunmaz. Maalesef bunu din adına Güya dini anlatan insanlar ne yapıyor? Yapıyor ve semanı Evet yine definden döndükten sonra ellerini ölenin eserlerinden silmedikçe eve girmeme bidattır. İnsanlar gelip alsınlar diye kabrin üzerine yiyecek, kap, koymak nedir? Bidattır. Bugün İran'da hala bunları çok rahatlıkla görürsünüz. Ölen birisine 40 gün karısı, çocuğu onun sevdiği yemekleri güzelce yapar, götürür, kabrün başına ne yapar, koyar, it, köpek, yer, işer, mezarına giderler. Evet. Taziye ve ona bağlı olarak yapılan diğer işlere bakacak olursa, birisi öldüğünde ne dersin? Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Evet. İyi ki öldü, senin başın sağ olsun. Onun başı gitti, senin başın sağ olsun sözünü ne yaparlar söylerler. Halbuki bunun İslam'da nedir? Taziyedir. Allah sabrınızı arttırsın ki ölen zahiren bilinen Müslümanlardansa Allah ona mağfiret etsin kabrini bol etsin. Yani onun hakkında hep ne yapılır? Hayır dualar yapılır ve o cenaze şey için hayırlı sözleri yaptığı güzel davranışları geride kalanların yanında ne yapılır? Anlatılır. Doğru olan budur. Başın sağ olsun bidattır. Evet. Yine taziye için belli bir mekanda toplanma. Mesela bugün günümüzde cenaze evi diye e, köylerde şeyler var. İşte oraya giderler yemek verirler. İşte orada toplanırlar. Taziyeleri orada kabul ederler. Bunlar bidattır. Cenaze evde insana taziyede bulunur. Yine taziyenin üç gün ile sınırlandırılması bidattır. Ne zaman insanın haberi olmuşsa o zaman ne yapar? Gelir, taziyede bulunur. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine önünün birinci, yedinci, kırkıncı, işte seneyi devriyesi gününde diye bir şeyler nedir? Yoktur. Bunlar nedir? Hepsi bidattır. Ölümün sonrasında ilk perşembe günü ölenin dan yemek ziyafeti almak nedir? Bidattır. Ölünün akrabalarının yemeğe davet edilmelerine icabeti de nedir? Bidattır. Maalesef böyle adetler vardır. Bunların olmaması gerekir. İşte yine Kur'an-ı Kerim okunması veyahut nafile namaz kılınması veyahut ıskat dediğimiz devrin yapılması bunlar bidattır ve haramdır. Iskatı nasıl yaparlar? İşte kaç yaşındaydı? 60. Kaç yaşında bulaydı? 14 yaşında. İşte ne kadarlık şey var bunun? İşte 46 yıllık. Ne kadar namaz borcu vardır? İşte 10 sene. Ne kadar uruş borcu vardır? İşte şu kadar. İşte bunun kefareti ne kadar? Şu kadar. Bunları hesaplarlar. Hesaplarlar. Ne kadar? İşte şu kadar. Bunların hepsi bir çıkıya konur. Kıldırgaçlar şöyle toplanır. Ağızlarının içinden aynı papazların, hahamların dediği gibi anlaşılmaz sözler söyleyerek, bir şeyler diyerek para yonu atarlar. O onu atar, o onu alır, ondan alırlar. dışarıda bölüşürler ve adamın da günahı bitmiş olur. Tertemiz, rahat rahat yatar. Bu haramdır. Aynen Hristiyanların yaptığı cenneti satın alma gibi bir olaydır. Yani papaza gidip günahını çıkartıp para karşılığını cenneti satın aldığı gibidir. Halbuki kişi öldükten sonra üç şey üstesine amel defteri onun ne yapılır? Kapanır. Bunun bir tanesi salih evlat. Öbürü sadakayı cariye bıraktığı ilimdir. Bir şeydir. Evet. Ölünün sevdiği yemeklerle ölü adına tasattuk etmekte bunlar bidattır. Ama bir insan sevdiği anne ve babası için, ölen birisi için namaz dışında her hayrı ne yapabilir? yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Ama bazı has şeyleri yapmak onun adına haramdır. Ölüler için Kur'an okutmak, ölüler için tesbih çekmek, ölü adına köle azat etmek, ölü için Kur'an hatmetmek, cenazenin yanında hatimleri indirmek, kabristanın yanında hatimleri indirmek nedir? Haramdır. Evet. Kabir üzerine çadır kurmak 40 ya da daha fazla kabrin yanında gecelemek bunlar nedir? Tamamen haramdır. Bunu doğu bloklarında Rusya tarafındaki Türkler de çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Adamlar Hussisi konteyner getiriyorlar. Doğru değil mi? Hussisi konteyner. Özellikle bizim Veysel Hoca anlatıyor. O 6 sene kaldı bir bölgede. Ya bir görecektin diyor. Bir cenaze oldu mu? Ama böyle şişmanlıyorduk diyor. Evet. Gelelim kabir ziyaretinde yapılan e, yanlışlıklara. Gelelim mi? Bırakalım mı? Bitirelim. Evet. Ölümden sonra üçüncü günde kabirleri ziyaret etmek bunlar nedir? Bidattır. Buna Frank, Ferk adı da veriyorlar. Hafta başında, sonra on beşinde, sonra kırkında ziyaret etmek vardır ki bunlar böyle bir dinimizde böyle bir ziyaret adabı yoktur. Yine her cuma kabirleri ziyaret etme alışkanlığı yapanlar vardır. Bu da dinimizde bidattır. Evet. Aşure günü kabir ziyaretinde bulunma. Şaban ayının 15. günü kabirleri ziyaret etme, orada ateş yakma bunlar bidattır ve haramdır. Yine bayram namazından çıkar çıkmaz doğru kabirlere gitme, kabirleri ziyaret edip sonra gelip bayramlaşma veya bir gün önce ikindi vakti kabristana gidip ziyaret haline getirme. Bunlar nedir? Bidattır. Evet. Yine kabir ziyareti sırasında iki rekat namaz kılıp her bir rekatta Fatiha ve Ayetel Kürsü'yü İhra Suresini üç defa okuyup bunun sevabını önlere bağışlama Bidattır. Böyle bir namaz yoktur. Aleyküm selam. Önler için Fatiha okuma <gülüyor> Kabristana gittiğinde bunlara yasin okuma, on bir kere ihlas okuma, bunlar nedir? Bidattır kardeşler. Peki bidat bidat diyoruz da günümüzde bunlar yapılıyor mu? Hepsi. <gülüyor> Hepsi var değil mi? Evet. Yine kabirleri süsleme, kabirlerin etrafını parnaklıklarla çevirme kabirlerin üzerine mermerler yapma, yazılar yazma bunlar nedir? Haramdır. Yani kabir bir karıştan yukarıya yükseltilmeyecek, kerpiçten örülmeyecek, badan alıp kireçlenmeyecek, yazı yazılmayacak. Bunların hepsi hadislerle nehyedirmiştir. Kim bunları yaparsa bir bidat ne yapmıştır? İşlemiştir. <gülüyor> Yine bu bazı maksatlarla kabirlere gidip teberrük etmeler, yani onlardan bir fayda umma bidattır ve aynı zamanda nedir? Şirktir. Bazı kadınlar kimi kabirler üzerine gidip hamile kalmak amacıyla uzanmaları, belli bir vakit kalmaları nedir? Bidattır, aynı zamanda da Allah muhafaza şirke girer. Var mıdır bunlar? Borca vardır. Vardır ve yapılır. Yine, kabre el sürmek suretini istilam etme, onları öpme haramdır. Yine, kabre sırtını veyahut karnını böyle bastırarak, işte, acayip haller yapmak nedir? Bidattır. Yanağını değdirmek bidattır. Onların başında adaklar adamak, kurbanlar kesmek, zikirler yapmak nedir? Haramdır. Peki, yapılıyor mu? Yapılıyor. Evet, yapılıyor. Peki neden yapılıyor? E, davet olmazsa elim olmazsa onları bundan nehyetmezsek onlar bunu ne yapacak yapacak kabirleri yükseltmek dedik bina üzerine yapmak nedir haramdır bugün yaşamış olduğumuz şu topraklarda karşı yakaya gidin cenazeye yani nereye geldiğinizi şaşırırsınız koca koca böyle mermerden binalar maketler yapmışlar tamirler yapmışlar maniler. Adam albay ölmüş. Üstüne işte şey yapmış. Bir işte uçak resmi yapmışlar. Maketi. İşte birisi itfaiyeciymiş şapkasını yapmışlar. Birisi bilmem avukatmış bilmem nesini yapmışlar. Birisi işte çocuğu ufak yaşta ölmüş. Çocuğunun böyle resmini yapmış. Oraya kazıtmış. Yani destanlar yazıp <gülüyor> koymuşlar. <gülüyor> Bunlar nedir? Hep midat olan şeylerler. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde son nefeslerinde demiştir ki <gülüyor> ayıkmış Allah Yahudiye, Hristiyana lanet etsin. Onlar ölen peygamberleri veyahut salih insanların başlarını ne yapmışlar? Bayram yerlerine çevirmişler. Karnaval yerine çevirmişler. Sakın sizlere öyle ne yapmayın? Olmayın. Onların başına türbeler yapmayın. Orayı karnaval haline getirmeyin. Bunları yapana Allah lanet etsin demiştir. Ama maalesef, maalesef bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri dahi mescidin içinde kalmıştır. Bugün bir tanesine türbeyi ziyaret etme. Bak bunlar dinimizde ne yolunmuştur dediğimizde hemen bize Medine'deki mescidi ne yapıyorlar? Örnek getirmeye çalışıyorlar. Aslını, meselenin aslarını bilmeden. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Biraz daha bir şeyler anlatmak istiyordum ama nefesim yetmedi. Siz azı çoğa sayın inşallah. Subhaneke ve bihamdike la ilahe ve